Tahiyyat Dille, beden ve malla yapılan bütün ibadetler Allah'adır. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka Tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed, O'nun kulu ve peygamberidir."